Seyyiduna Habibullah Canı Canan Mashar Kutsesi ru. Şeyh Şemseddin Habibullah Canı Canan Mashar Kutsesi ru, 1113'te doğmuş, Seyyid Nur Muhammed El Hazretlerinden ilim almış, ayrıca Şeyh Muhammed Efdal, Hafız Sadullah, Şeyh Muhammed Abit gibi meşhur mesayıktan kespi kemal ederek irşada başlamıştır. Henüz küçük yaşta iken. Aşk ve mehabbet ona galebe çalmıştı. Hatta ve hatta onun yanında Ebu Bekir Sıddık'tan bahsedildiği vakit gözüyle onu görürdü. Babasının yanında ilimlerini ikmal ettikten sonra 18 yaşındayken Seyyid Nur Muhammed Elbedevani'nin huzuruna girerek ondan Nakşibendi tarikatını almıştır. Denilmiştir ki ilk teveccühte latifeleri aslına kavuşmuş, sonra riyazete başlamış, ve amelini tamamlamıştır. Zamanında asrın sahibi olmuş, kendisinden birçok kerametler görülmüştür. Komşularından biri dükkanında afyon satardı. Bir gün ondan, şu adamın dükkanındaki afyonun zulmeti saflığımı bulandırdı. Sözünü işiten müritler o adamın dükkanını yıktılar. Bundan haberdar olunca da şöyle dedi. Şimdi daha fazla üzüldüm. Çünkü bizim için şeriata muhalif olan şu iş vuku buldu. Bize gereken rıfku mülayemetle o adamı tövbeye davet etmek idi. Bununla beraber ısrar etseydi o zaman zor kullanma hakkını kazanırdık. Sonra dükkan sahibini yanına getirmelerini istedi. Uzun bir zamandan sonra adamı bulup getirdiler. Lütfu mülayemetle ondan özür dileyerek, ''Bizi afuv et. arkadaşlarım haddi aştılar.'' Galiba sözümden cesaret aldılar dedi. Sonra kendisine bazı hediyeler verdi. Adam ondan bu iyiliği görünce tövbe etmiş. Allah Teala da kendisine ihlas ve mehabbeti bahşetmiştir. El-Memahi bu sermediyede menkıbelerine geniş yer verilmiştir. Birçok insanlar onunla Allah Teala'ya kavuşmuşlardır. 1195'te bu sırrı azimi Şeyh Abdullah ed tevdi ederek darbeka'ya ı Beka'ya nakl olunmuştur. Seyiduna Şeyh Abdullah Dehlevi Kuddise Sirru 1158'de doğmuştur. Ehli beyttendir. Babası Şah Latif Kadiri idi. Babasının yanında nice kırklara girdi. Ayrıca Şiariye ve Çiştiye tarikatlerinde de çalışmıştır. Babası adını Ali koymuştu. Fakat kendisi Bulu çağından sonra Gulem Ali'ye çevirmiştir. Sonra bir rüyada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdullah demiş, bunun üzerine ismini Abdullah olarak tayin etmiştir. O kadar üstün zekaya sahip idi ki, bir ay içinde Kur'an-ı Hakim hıfz etmiştir. Hadis, tefsir ve fıkıh ilimlerinde kemil bulduktan sonra, Hazreti Şehid'e giderek Kadiri ve Nakşi tarikatını almıştır. Takriben 15 sene yanında zikir ve murakabe ile çalışmıştır. Hazreti Şehit Mazhar Canı Canan'dan sonra irşada başlayınca şark ve garptan Horasan, Rumeli, Şam, Irak, Hicaz ve Nehir'den birçok ulema dergahına varmaya çalışmışlardır. Bunlardan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle yanına gitmişlerdir.